Muhterem Kardeşlerimiz, Cenab-ı okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hiç almayı cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin inşallah. Ayşe Validemize soruldu, ey müminlerin annesi, Resulullah'ın ahlakı nasıldır? diye soruldu. Ayşe Validemiz, Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dır diye cevap verdi. Sonra siz müminin suresini okumuyor musunuz? müminler felaha erdi kat ef'al-i ayetinden başla ve oku buyurdu. 10. ayete gelince Ayşe ı işte Resulullah'ın ahlakı böyleydi buyurdu. Yani bu 10 ayet başta okuna sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin icmali olarak ahlakının hülasası olmuş oluyor. Cenab-ı Hak da müminler felah buldu buyuruluyor. Yani bu 10 ayetin muhtevasına girerek müminler felah buldu, kurtuluşa erdi. Yani burada bu 10 ayette hayatın her safhasını yansıyan bir İslam karakteri ve bir İslam şahsiyeti isteniyor. Yani ayet-i kerimede Cenabı Hakk'ın arzu ettiği bir müminin yerini Allah'ın şahide olması isteniyor. Yani Allah'ın dinini temsil etmesi isteniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Peygamberler Allah'ın şahididir. Yani Allah'ın din temsil eder. Ve benim ümmetim de diğer ümmetleri Allah'ın şahididir buyuruyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olmanın bir bedeli de yeryüzünde Allah'ın şahidi olabilmek. İcmali olarak bu 10 ayetin muhtevasına girebilmek. Yani hayatın her safhasına intikal eden bir İslam şahsiyeti isteniyor. Bir defa birincisi aşk ile yaşanan bir iman. Sağlam bir itikad isteniyor. Âmentü billahi hayata geçirmek isteniyor. Cenab-ı Hak âmentü billahi hayata geçirenlerin misalini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Firavun'un sihirbazlığını bildiriyor. Nasıl bir âmentü billahi, nasıl bir aşk ile yaşadı? Yasin ikinci ayetinde Habibine cari bildiriyor Cenab-ı Hak nasıl bir iman aşk ile yaşadı? Esabul ı Uhdud'u bildiriyor. Nasıl imanı bir aşk ile yaşadı. Tövbe Sûresi 100. ayetinde Muhacirler Ensar'ı bildiriyor. Nasıl imanı bir aşk ile yaşadı. Yani itikat yerine oturdu. İllallizine aminu. Yani bu iman makam mevkine oturdu. Yine kalbe vurgu yapılıyor. Veşd halinde bir ibadet isteniyor. Beden ve Kalp ahengi içinde vecdide yaşanan bir ibadet isteniyor. Namaz, oruç, zekat, haç vesaire. Muamelat isteniyor. Bu da bir müminde hayranlık ifade eden bir davranış şekli. Yani bir müminden bir kart vizit isteniyor. Bir şahsiyet kimliği isteniyor. Bu da zaten tarihe baktığımız zaman, Müminler ne zaman beşeriyeti bu kart viziti sunmuşlarsa, bir muamelattaki bir hayranlık ifade etmişlerse, orada hidayetler artmıştır. Kosova, Arnavutluk vesaire bütün e, Bosna, sayabildiğimiz kadar Afrika, misali çok arttırabiliriz. Yine bu okunan ayeti içinde Cenab-ı Hak bir aile hayatı isteniyor. Nasıl bir aile hayatı olacak? Ondan sonra bu 10 ayetten sonra da Cenab-ı Hak insanın mazisine davet ediyor. Mazisiyle bir tedai halinde olmasını arzu ediyor. Ana karnından başlayarak dünya faslı, vefat ve kıyamette diriliş. Ve bunun bir tefekkürü halinde olmamızı Cenab-ı Hak arzu ediyor. O konuda ayet-i kerimelerin icmali olarak hülasası bu şekilde. Bizden istenen İslamla bağlılığımız diri ve canlı tutmalıyız. İnsanlar şahsiyet ve karaktere hayranlık duyarlar. İslam şahsiyetini sergilemeyiz. İç alimizi ruhaniyet ve hakkı muhabbet ile doldurmalıyız. Cenab-ı Hak ilk deva kendi terbiyemizi istiyor. Kat efler müminler felah bulacak Fe ve elhamafucu rabet akva kat efla iç alim temizlenecek. Menfilikler, fucur kalpten uzaklaşacak, yani Allah'tan uzaklaştıracak her şey kalpten uzaklaşacak, takvaya doğru meyil artacak, bu şekilde bir iç alem temizlenecek. Ve bu şekilde müminler bir selamete çıkacaklar, felaha erecekler. Takva nedir? Nefsane arzuların zayıflatılması, ruhaniyeti nefsaniyetin hoyratlığından muhafaza etmek, ruhani istidara inkişaf ettirmek, Cenab-ı dost olabilmek. Cenab-ı Hak bu dünya imtihanı, bu dünya dershanesinde bizi böyle bir tahsile davet ediyor. Bu tahsilenin neticesinde, mümin canlı bir Kur'an olacak. O bir kalbi Selim'e vasıl olacak. Kalbi Selim, rafine olmuş bir kalp. teskiy olmuş bir kalp, tasfiye olmuş bir kalp. Filite'den geçmiş bir kalp, berraklaşmış, saflaşmış, Cenab-ı her an beraberliği temin eden bir kalp. Bu kalple İllâ men bir kalbin selim, Cenab-ı Hak bir davetiye veriyor. Yine bu kalbin istikameti münip olacak. Yani hayır ve şer o kalpte netleşecek. O kalp şüphelerden kaçacak, daima takvaya doğru yönecek. Üçüncü nefsi olan nefs-i muhtemelenin beden ruhaniyetin emrine girecek. Ruhaniyetin takviyesi için beden iş görecek. Gözler, kulaklar, deriler, bütün vücut gücü ruhaniyetin emrine girecek. Ruhaniyete hizmet edecek. Ruhaniyetin artmasını gayret içinde olacak. E bu şekilde Cenab-ı Hak bizler iç alemini temizleyerek Allah'ın yerine şahitleri olmamızı arzu ediyor bu muhatapta görmek istediğimiz, etrafta görmek istediğimiz arzuları evvela kendimiz olup olmadığını kontrol etme zarureti var. Yani o dışarıda görmek istediğimiz arzular kendimizde var mı, onun bir muhasebesinde olmamız zaruri ol olmuş oluyor. Yani bir muhasebe, hasibu kablentuhasibu kendimizi bir muhasebe edebilmek daima. Muhasebe edebilmekte de, de fiili kıstas. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hayatımızın her safhası, aile hayatı, icari hayat, içtimai hayat, Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarının tecellisi üzerimizdeki, yani fiilli fiil, kıstas, Cenab-ı Hak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir ahir zaman ümmetine bir armağan olarak lütfetti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın bir sanat harikası, insan da tecelli ede. Her en alt kademeden en üst kademeye kadar, bütün toplumlar, bütün meslekleri fiili kıstas. Herkes bütün problemini, Salihullah Aleyhissel Yaklaştıkça Efendimiz'i çözer. Fakat Yaklaştıkça çözer. Onu olan muhabbeti derecesinde çözer.